Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah'a salavat Bir gün Hazreti Abbas Allah'ın Resulüne dedi ki bir şey sormak isterim Hazretine kırk günlük idiniz ki ayla sözleşirdiniz. Siz ona o da size acaba ne derdiniz? Resulullah buyurdu. Ey amcam! O gün benim bir şeyle kuvvetlice bağlanmıştı bir elim. Ağlayacak idim ki o acı ve ezadan ay benimle konuşup şöyle dedi o zaman. Ağlama! Gözyaşından bir damlacık toprağa Düşerse yeşil bir ot bitmez olur bir daha. O bunu işitince Allah'ın Habibinden, elini bir eline vurarak hayretinden, dedi ki, siz o zaman henüz bebek idiniz, nasıl bu olanları hatırlayabildiniz? Buyurdu ki, evet ben henüz doğmadan önce, Olan şeyleri dahi bilirim ince ince. Peygamberler içinde kırk yaşına gelmeden, Peygamber olduğunu önceden yoktu bilen. Yalnız İsa peygamber dünyaya geldiği gün, Dedi ki, ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Ey amcam! Bir de senin kardeşin oğlu vardır. Henüz doğmadan önce, bunlardan haberdardır. İstersen biraz daha bahsedeyim bunlardan. Mesela ben bedenen dünyaya geldiğim an, yani o pazartesi gecesi Cenab-ı Hak, yedi gökte, yedi dağ bir anda eyledi halk. Hem bu yerler büyük ve geniş idi gayetle, doldurdu buraları görevli meleklerle. O kadar çok idi ki meleklerin sayısı, bilmez de adedini Rabbimizden gayrısı. Tesbih ve takdis ile meşguldür her bir melek, yoktur başka işleri kıyamet gününe dek. Bunların sevabını her kim bana saravat okur ise, onlara bağışlarlar her saat. Rasulullah'tan sonra, mübarek sahabiler bir gün bir diğerini görseydi bire yer derdi ki gel kardeşim biraz efendimizden bahset de azalmasın sevgisi kalbimizden öyle severlerdi ki sevgili peygamberi can siper olmuşlardı etrafında her biri onun tek bir kılına zarar gelmesin diye ölüme atılırdı her biri seve seve derlerdi Mühim değil, şu olsun bu olmasın. Yeter ki ona asla bir zarar dokunmasın. İslam için her türlü güçlüğü aşağı aşağı peşinden giderlerdi kafirlerle savaşa. Kendi vücutlarını yaparak birer kalkan Allah'ın Resulünü korurlardı düşmandan.